Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tyler James'i dinliyoruz single tear Tyler James'i e küçüklerinde annesizlemiş. Yavrum sen çok sıkıcısın. Bu sıkıcılığını ilerleyen yıllarda şarkılarında da taşırsam. Müzik dünyasında çok başarılı olursam. İşte Tyler James de onu yapmış. Single tier dünyanın en sıkışı şarkılarından biri olarak radyomuzdaydı bu sabah. Modern sabahlarda gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol gün bayrak fırdeniyor Ankara'nın tepesinde. Yollar bomboş neyin? Mücadelesini veriyor neyi anlatacak bize onu bilmiyoruz ama dur bakalım. Şenol Bey dinleyeceğiz herhalde şu dakikalarda. Alo Şenol Bey geliyor mu sesim? Sizinkinin gelmediği net bir şekilde. Alo Şenol Bey. Hah. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey. Bir espri hazırlanıyor galiba şu dakikalarda Sevgi dinleyecek. kutluyor muyduk kutlanır tabii Yani esas bayram kutlanır. Bayramlaşılmıyor ama Arife Günü kutlanıyor tabii ki. Tabii ki. O zaman herkesin Arife Günü'nü kutluyorum ama Şevkiler e iş. iş. çünkü yani hangi yolun tıkalı oldun? Bak dikkat edersin Şevkiler dinleyicinde siz de dikkat edin çünkü sabah saatlerinde bile seslemlik olabilir bazılarınızda lütfen. Çok rica ediyorum dikkat ediniz hangi yolun açık olduğunu değil hangi yol ...yonun kale olduğunu... ...anlatabiliyor muyum Şevkil Anladık ya o kadar enteresan. Hayır yani çünkü normalde biliyorsunuz... ...alikokteyler bakırken... Hangi ...yolun açık olduğunu söylüyor ama... ...bugün madem trafikte çünkü... ...biddatil olduğu için... ...bugün bayram oldu. Yani bay, bayram değil onu da hemen düzeltelim... ...bir yerlere gitmeden. Şeroğlu Bey bir uzatmayın ya tam anladık yani normalde... ...trafik farkken şehir kalabalıkken... ...insanlar işe giderken hangi yollar... ...açık hangi yollar kapalı diye biz... ...baktığımızda size siz bize kapalı yolları söylemiyorsunuz da açıkları hani buralar kapalı şuradan gidin orası açık diye yol gösteriyorsunuz bu sabah yollar açık olduğundan siz bize kapalı yolları söylemeye çalışıyorsunuz bir espri olarak. Hey, bir Öyle uzun anlatınca tabii ki bütün kaçtı kaştı. E, beşler diyecek kışaca belki işte he, hatırlayın. Kısaca hatırlat Beşir Hanım. Tamam bu bayram diliniz falan varsa onu alalım hadi toparlayın gidelim ya. şimdi bir atarlı bir şeyler yapıyorsun bana yani. Niye böyle bir laflarla bir sinirlenle e, e, konuşuyorsun yani. Sinirlenmiş birikmiş geliyorsun bana. Birikmiş falan değil ama yani bu şeyse aynı espriyse gene beklediğimiz onu vakit kaybetmeyelim ya. Aynı espri olmasına imkan yok Şevre'ye öyle benim şimdi biraz zaman geçse de şimdi senin sinirini de ben biliyorum niye? Yani. Neymiş benim sinirine ne? Yani bu kadar zaman sohbet ediyoruz. Sen Ölgün Bayrak aldı yürüdü. Senin olduğu yerde sayıyorsun. Bunun sinirıyla hani en başta belki bir dost gibi. Tabii ki ben senin bir ayağa indim. Tabii ki biraz üstündüm. Genel seni ezmiyordum ama. Ezerken de yani ağır ezmiyordum. Eee? E sen şey, şimdi zaman içinde oldu kaçırdı ben aldım yürüdüm Sen o dönemde saydığında iyice aramızdaki fark kaçırdı Ben her ne kadar seni ezmemeye gayret etsem de İşler istemez varlığımla yaşıyorum Tarzımla yaşıyorum E tabii ki bir de kaçınılmaz olarak sanatımla eziyorum Ezin Şenol Bey. Yani hakikaten ben bazen uzanayım. Sırtımda çiğneyim. O hakikaten bana iyi bile geliyor. İyi geliyor. Ama seninle bende bir birikmiş bir var. Ama ben düşünüyorum. Biz bu adamla böyle değil Bu adamla bir birimiz bir dostluğumuz, bir sıcaklığımız var. Ne zamandan beri benim bu hayvan herifle sadece aramızda bir laf sokmaya döndü bu iş. Bunu düşünüyordum. E, ne buldun? Yani bulduğum şey bizim bir şeyim. Güzel kaybettik Şevge. Yani bir dostluğu, bir sıcaklığı. E, şey onu böyle boş ve uzun konuştukça onu iyice kaybeder. Hayır yani bunu yakalamanın eskiden bir yolu verdiğim bir düetle istesin. Düet derken? Düet derken hangi düet olduğunu anladın. Hadi bakalım. Anlamadım şey, anladın şey Hangi düet olduğunu çok güzel anladın. Liş pengir. Siz girin Ozan. Ben anlamadım herhalde. Ben şimdi biz onu çalıştığımızda senden geliyor en başta. O senden girsin. Benden girsin diyorsunuz. Sen de sen başta hadi. Şey, ya Anladım şimdi anladım. Biraz da şey dinleyicilerimize de hoş bir özel bayıram programı olsun. Yoksa nasıl alacaksın yani? <gülüyor> Bu ayı temizledin. Yani e, valla bir saçma olacak. Yani. Hayır saçma olur mu? Bu bizim dostluğumuzu pekiştiren düğettir ya. Bu en güzel şeydir. Biz bununla bir araya geldik. Bununla bir ikili öldük biz. Öyle ben ikili olduğumuzu düşünmüyorum. Hayır hayır lütfen. Niye o zaman sadece bir kısmını yapsak? Bir kısmını yapalım. Hadi bakalım. Ben müziğini yapmış gibi oluyorum. Ses vereyim mi sana? Ver bakayım. Ne yapıyorsun? Şey Can veriyorsun diye bir Ses ver. Hayır. Bir boğazımın da tep Çünkü senin gene ihtilaf edeceğini düşündüm. Hemen yola geldin. Hazır mısın demek ki şimdi? Hadi bakalım. Evet ben Başla. Saçma olacak. Ya saçma değil ya. Hadi başla. <gülüyor> hadi. Dur bir dakika. Ben de yıllardır söylemiyorum şarkıyı. Ya ben olur olmaz adamlarla söylüyorum şarkıyı. İyi tamam hadi dur. Yeni delen yıldırımlardan bir haber bacakların. Karabiber tozu gibi bir hoş dudakların. Buruna bakma, eklilenme, kaftağında pencere. Ama üzülme, yine süzülme. Çünkü şey bir tanesin. Buruna bak da etkilenme, kaftağında pencere. Ama üzülme, yine süzülme. Çünkü şey bir tanesin. Yeter mi, şey mi? Bir kupla daha geçeydik. Ele güne nispet yapar gibi çökünce rehavet. Yaratılışta istiyade var rüyada keramet. İnadının neticesi eğer koparsa kıyamet. Ama üzülme. Yine süzülme. Çünkü sen şey bitmişsin. Şevge'ye geçeyim. Bunu bir daha devam edecek miyiz? Ya Şenol vakit kalmadı yani şey olarak. Tamam o şuna daha gitti. Bundan sonra her sabah bir tane istersen yavaştan gel. Yeni değil değil. Hadi başla. Tam yeterli Şenol Bey. Yeterli değil. Karabiberi tozu yutmuş gibi. adam. Ama lan en güzel yerinde ya. Gene hayvanları yapsın ha. Tam havasına girmiş geliyor Bir dostumuzu şey yapmışlar. Ama şey bir tanesin. Hadi bir daha. Tamam şey yapmayalım uzatmayalım hadi ya. Hadi bir daha. Yeni dönen yıllarınlar. Yeni kadar bir bir, bir sözü yutmuş gibi. Hadi çok iyi. Bir daha da. Bir daha Allah'ını seversin. Bir daha lütfen. Tamam ya uzak. Bir tadında bırak ya bir şeyini. Ama üzülme yine şunu. Hadi. Hadi lütfen yarvalıyorum sana. O <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar modern sabahlar devam ediyor Radyoların başındakilere günaydın diyelim 8.46 oldu saatimiz Oktay Demirci bizimle birlikte Ayaklı enfeksiyon fayrı Radyoya kadar gelenmedi bu sabah Hastacıklı hastacıklı hastacıklı diyoruz. Günaydın diyoruz hoş bulduk diyorum ee, Günaydın diyorum sevgili dinleyiciler Hala evlerinde olan e Bütün söylediklerinin altında mı atıyorum Hangilerinin? İkisinin de mi? Çünkü her kelimeyi Günaydın ikişer sefer söyledim. Günaydın. Dikkat diyeyim. ettiysen. Bir tanesini benim için söylemiş oldu. Hoş bulduk bu. Hoş bulduk. Sonuçta insanlar bize evlerine davet etmiş oluyorlar. Aynen öyle. Evlerine, arabalarına. Bizim şimdi bayram eşekleri başladı mı Ege? Şu anda e, yani ben de onu düşündüm bu sabah gelirken. Normalde bizim bayram sabahları eşek gibi yayına geldiğimiz günlerde yaptığımız program bayram eşekleri ama arife günü her zaman tatil olmuyordu. Aslında ama... eşek yok. Eşek yok. Deve var. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Tabii ki gülüyor> var. Yani Kurban Bayramı da özel olarak. Yani özel olarak bir değişiklik yapabiliriz ama. Bugün Arife özel eşekleri mu? gibi Hayır. bir şey olduk. Bayram özel diye başlıyor mu yoksa yarın mı başlıyoruz? Yarın bayramı. Yarın o zaman Eşekler bugün normal, evet. normal. normal. radyozunluklar normal. olarak programımız. Normal eşek, genel eşeklik gibi, ha yine, tatil eşeği gibi. Yine tamam, Pazar anladım. Gelmiştim. Aa blok tatilinin e, şey oluyor? blok tatil tamam. şey olabilir. Herkes kendine göre içinde eşek geçen bir isim koyabilir. <gülüyor> bugün çalışanlara öncelikle en çok onları seviyoruz. Evet hakikaten. En de. çok bugün çalışanları seviyoruz ve bugün yaptığımız bütün espriler, şakalar, şakalar onlar için. Ee, mecbur bir kespri artık. Ve <gülüyor> ee, bugün evinde oturanları da çok seviyoruz. Hadi bugün tatil'e gitmiş olanları da biraz biraz seviyoruz, onları da seviyoruz sevgilimizler ama ne yalan söyleyeyim ee, biraz Ankara boşalmış. Boşalmıştı. 8 canım. tane araba gördüm ben girirken. Ama sabah saatlerinde tabii. Düzeltti. Araba gibi araba, araba gibi araba gördüm. 98 gibi model arabalar şu anda şehrimizde her tarafında dolanıyorlar sevgilimizler. <gülüyor> o, <gülüyor> o o laf bir mi aitti bizim ya? Hayır. Bir. Programcımız ama haddi. Başka bir değilim. başka bir radyo'nun programcısında. <gülüyor> tamam hatırla. <gülüyor> Neyse şimdi e, yaz saati uygulaması bu hafta sonu bitiyor. Evet. Hani bu hafta bayram vardı ya. 28 Ekim ne Hayır. 28 Ekim Pazar günü. Yani e, tabii ki Pazartesi'ye bağlayan. E, daha doğrusu Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece. E, saat sıfır dörtte. Sıfır dörtte. Saatler bir saat geri alınacak. Hop oradan bir saat daha uyuyor. Uyuyacak mıyız? Nasıl oluyor şimdi? Ha, saat 6 oldu. Uyuyorum. Tam alarm çalacak. Tak Hemen bir saat geri aldım. Bir saat aldım, otomatikman beş oldu. geri atar. Ee, ya bir saat kaç, oldu. <gülüyor> bir daha yat. Ama tabii ki çocuklar saatlerle uyanmadıkları için... Nasıl uyanıyorlar? Öyle biyolojik mi? Neşe içinde uyanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir günün heyecanıyla uyanıyorlar. Yepba diye kalkıyorlar. Senin de yepba demeni beklediklerinden... Ve sen onu, o sesi ben ...biraz da huysuza... İşte e, o zaman... ...bu saat uygulaması... E, ...yaz saat uygulaması sana vurmayacak... ...anladığım kadarıyla. Yani ben 29 Ekim sabah ...beş buçukta krep mi yapıyor olacağım? 28 Ekim, pazar sabaha... Y bu günün Ay, cumartesi, beş... cumartesi gecesi alıyorsun. Tabii canım cumartesi ha, tamam, her doğru. zaman olduğu gibi pazar. Hani böyle bir unutanlar şey yapanlar iş günü olmasın diye etkilenmesin diye. En son son diye veriliyor biliyorsun bu artık. Evet doğru. Bir, yani. Birkaç senedir son kere son kere son kere diye veriliyor ama bakalım yani. Son kere ile artık e, yani Avrupa'ya mı entegre olacak saatlerimiz yoksa Doğu'ya mı entegre olacak diye karar çalışılıyor diyor Artık daha Doğu'ya yakın bir saat olarak e, ülke haline geleceğiz. Bu arada e, Sema Hanım Bize şöyle bir şey göndermiş Arife inekleri olabilir miyiz acaba demiş Onlar yani, kesiliyor. Da, Sema Hanım da çalışıyor Anladığım kadarıyla evet, Onlar kesiliyor sevgili <gülüyor> Sema Hanım Yani olmaz biz, yarın, biz yarından sonra da Eşek diyoruz e, şey kendimize de Dinleyicilerimiz e bunlar eşekse Bunları dinleyen ben de eşeğim diye Belki düşünüyorlardır O yüzden yok canım, Arife kaplanları şey... mı olsa acaba Anladın, Dolu kaplanları gibi O da oraya gidiyor işte ya Geçsin yerce O Eşekten iyidir yani. Olur? olur mu ya eşek kadar ne kadar güzel hayvan ya. Sen hiç eşeğe bindin mi? Binmedim. Aa ben bindim. Çok Hadi güzel. ya bindin mi? Kendimi dünyanın en havalı adımı zannettim. Ki eşeği çeken adam da vardı. Hani böyle dağlarda eşekte Ali Ağ oldu gibi koşuyor falan olsam daha da havaya girecektim de. Ben eşekteyim benden küçük bir çocuk eşeği çekiyordu. Nerede bindin ya? Urla'da. Çocukken? Çocukken Evet. Güzel. en güzel anılarından bir tanesi. Biraz anlatır mısın o anıyı bize? İşte eşek gördüm ben. Baba eşeğe, be. ben de eşeğe bineceğim. Onlar da korktu eşekte teper falan filan bunu diye. Teper çünkü. Ondan sonra beni bindirdiler eşekte. Eşekti yani bayağı, Paralı mıydı? Yok. Orada bir zeytincilik işiyle uğraşan yakınlarınınsa şeydi. Eşeğiydi. Yakınları. Ondan sonra, yakınları işleri. Ondan Biri sonra bir beni bir <gülüyor> eşeğe koydular tam anlamıyla. Tamam, buraya kadar bir sorun yok. Ondan sonra bu, biraz durdum. Fotoğraflar gerekli fotoğraflar çekildi eşeğin üstünde. Hı hı. Ondan sonra eşek yürütüldü. Eşeğe yürütmesi için de eşeğe daha, benden daha hakim ama benden çok, kat kat küçük bir çocuk ipinden tuttu. Ondan sonra biraz yürüttü sıkılana kadar. Ben eşeğin üstünde hayatımda en güzel dakikalarını geçirdim. Pek çok yereler atabildim ama hiç o eşekten aldığım tadı alamadım. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler, işte bir eşek nasıl dinlediniz. Buna gibi pek çok anı olabilir. Bütün bayram boyunca bu anıları dinleyeceğiz. Biz anlatacağız, sizlerden de dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Eşek eşeğe anıları. binmek daha mı kolaydır acaba? E tabi yerden biraz daha şey ya, az yüksek ya ata göre. Hatta bir aralar ben çeşmedeyken... Sen nasıl bindin mesela? Direkt böyle kollarından Beni tutup e koydular mı seni? Eşeğe koydular. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama Çeşme'de bir ara bana eşek alınması gündemdiydi. Ben bu olayı yıllarca hiç atamadım üstünden. Kim? Belediye mi? Belediye değil ya annem babamın. Derslerini çok iyi falan diye herkese bisiklet alınıyordu. O eşek şey bilme hadisesinden sonra mı? Tabii canım. Ben ha onu yıllarca atamadım üstünden. He, tabii. Ondan sonra işte gençken böyle sağ sola arkadaşlarla buluşmaya eşekle gitsem ya diye bir hayalim vardı benim. Herkes bisikletle gidiyor denize falan filan. Çok hoş. Ben de orada eşekle gitsem ya diye şey yapıyordum. Annem babam da herhalde hevesimin çabuk geçeceğini düşünmüşler şeyde. Ha olabilir ya bir eşek yani karpuz kabuğuyla falan besleyeceğiz nasıl olsa falan. Dediler. dediler. Ben de bu zaten beslenmesinde bedavaya geleceğini düşünecek emin oldum ya yani eşeğin alınacağından. Sonra yaz bitti eşek gelmedi acı içinde dönemimiz sona erdi. Valla şöyle bir gözümün önüne getirince... Gel. Bu anayı biraz daha süsleyerek anlatabilirim. Yok işler. yok anayı gayet süsle anlattım. Anne şey... eşeğim geldi mi? Her sabah öyle iniyordum kahvaltıya. İşte anne anne eşeğim annenim, hazır mı? Bana eşeğimi hazırladınız mı diye. Senin annenin babanın verdiği şu eşek konusunda verdiği tepki... Aynı senin Ali'ne verdiğin tepkiler gibi Ben çok tepki. güzel hissettim. Valla çocuğa hiçbir zaman hayır deme unutmasını bekle. <gülüyor> i̇şte, Diğer haline işte babalara da tavsiye ederim bunu. Ne anılar anlatacak Ali'nin bundan 20 sene sonra? Çok merak ediyorum. Bir <gülüyor> kere böyle dedik. Babam her, şey her şeyimi O da olmadı. Şuna kaynadı gitti. <gülüyor> Pahalı mı ya eşek acaba? Ben de senin onu düşünüyordum. Eşek almaya kalksam bugün... Para kazanıyoruz, şey ya Biz bayram eşekleri diyoruz. Bir kere e, Sema Hanım lütfen e, sizi tenzih ediyoruz. Bugün çalışanları evet, tenzih de, ediyoruz. Çalışanları. Öyle değil. Biz kendimiz efendim bayram eşekleri olur. Radyomuz da bomboş ya. E, onu da verdiği cesaretle söylüyoruz. Ama bir eşek fiyatı ne kadar? Tabii ki bir hayvanı fiyatlandırmak çok <gülüyor> yanlış. Yanlış, doğru değil. Ama yani bugün bir e, ortaklığa girilse e, eşekte mesela... Ee, işte ben senin ekomu sağlayacağım beyefendi. Evet. Erkek eşcik olduğu düşünüyoruz. Tabii ki e, yol yemek ve lüks yaşam, bir takım ihtiyaçlar. E, <gülüyor> ısınma <gülüyor> Çok çünkü lüks yaşam sever. Evet ısınma <gülüyor> barınma ihtiyaçlarını karşılayacağım ve tabii ki başka ihtiyaçlar radyomuzda söyleyemediğimiz bir takım senin özel ihtiyaçlarını da karşılayacağız diyecek bunun karşılığında ne kadar veriyor diğer sahibine acaba hava parası olarak yani bir şey. Yani ben eşek alım satımı var mı bir şey at var, satılıyor, satılıyor. mı Yani bütün yenilebilecek büyük baş hayvanlar küçük baş hayvanlar. Onlar satılıyor. Zaten. mesela inek satıyor inek alacağım desen inek de bulurum ben. Sana şey de buluyor eşek. Eşek, eşek üretme çiftliği herhalde adamın kendi eşeğinin yavrusu oluyorsa onu çok ihtiyacı yoksa son, satıyordur. Aslında son dönemde bir, bir iki tane olmuş eşek çiftliği. Sütü çok ha, değerli eşek diye. Eşek sütü diye doğru. Eşek sütü diye ama biz öyle e, sütlü mütlü değil. E, Oradan e, eşek, eşeğin kendisini yani e, binek eşeği mi dedir onu? Nedir ne onu? Binek eşeği, yük eşeği de olabilir. Yani. Yük eşeği. Ama güzel onu, olan Kıbrıs eşeği. Kıbrıs'ta var ya mı? Kıbrıs'ta bin... da kalmadı diyorlar eşek ya. Vardır gene ya. O yabani, eşek yabani olur mu? Var, eşek adası var çeşmede. Hayır var da yabani mi? Eşeğin yabanisi nasıl oluyor yani? ya? Yaklaştırmıyor sonra... mu yanına? Onlar sonra da yabanileşmiş herhalde. Ölecek eşeği oraya, bir işe eremeyen eşeği adaya bırakıyorlar. sen kesemezsin, şey yapamayın. <gülüyor> <gülüyor> bir son dakika gelişmesini duyamadık. <gülüyor> Evet, son Çok gece gece Her zaman hafshirecen gelir. <gülüyor> Tüyleri kılları geldi. Çocukluk anısında anlatınca ee, Eşeği şey tabii ümidi kesmiş şey bırakmışlar adaya değil mi Kıbrıs'ta? Sonra o eşekte Gaza mı gelmiş? Kıbrıs'ta çeşmede de var küçük. Çeşmede de mi? Suya iniyorlar. Turistler geldiği zaman böyle kar bunlar karpuz kabuğu bırakır diyerek iniyorlar. Ben eşek deyince başka karpuz kabuğundan başka pek bildiğim bir şey yok. Yok ama yine de bayağı bir anın ve şeyin varmış ya normal. Ya bir, başka bir halimizimiz hayvan... varsa Eşek fiyatını bilen dinleyicilerimiz varsa onlardan bir e, bize ulaşsınlar telefonla. Ben geçen gün e, esir edildiğim sohbet sırasında mesela büyükbaş hayvan. Benim şahit oldum son evet. kısmına. Ha. Sen bir son kısmında mı şahit oldun? Son kısmı şahit oldun. Kalk sonra. Ha, doğru. Bir şey diyeceğim. Bir şey, yani sen onu anlatacaksın da bir şey çiziyordu sana. Bir kağıda bir şey çizerek bir şey anlatıyordu. Aynı senin kafada olduğunu fark ettin mi adını? Adamın? Belki de sohbetimiz o yüzden o kadar uzadı. Ne çiziyordu o sırada? Ee, i̇lk arabası. <gülüyor> Kendisinin ilk arabasını mı? Bugün piyasada olmadığından Doğan olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Böyle Sevgili çizimler, esir alındığımız sohbetler oluyor mekanımızda. Ondan önce de işte büyükbaş hayvanların fiyatlarını konuştuk. Konuştunuz mu? Aha. Ne kadardan gidiyormuş? Valla üç buçuktan başlıyor dedi altıya kadar çıkıyor dedi. En büyük başlar anladığım kadarıyla en bunlar. Bu, ne kafası ya? büyük olanlar evet. Ama eşek konusuna girilmedi. Eşek konusuna ben hiç girmedim işte şey. O sırada bu anım depreşmemişti. Eşek fiyatına hakim olan dinleyicimiz de yok anladığım kadarıyla. Telefon telefon gelmedi değil mi? Şeyde var mıdır? Hayvanat bahçesinde eşek satılıyor mudur acaba? Hayvanat bahçesinde çünkü hayvan satılıyor. O yüzden ya, eşek ağacın, de satılır tabii. Ne, cidden, ne bir şey ya eşek abi, satılıyor. Zebra alamazsın da öyle sıradan hayvanları alırsın gibi geliyor bana. <gülüyor> Ya eşek bu dersin yani. Mehmet Eren Bey e, eşek size gelmiyorsa siz eşeğe gidin diye bir fotoğraf paylaşmış bizimle. Ben bunu hemen gönderiyorum. Nasıl bir fotoğraf? Eşeğe doğru koşarken. <gülüyor> Eren Bey. Bir, Öyle bir ünlümüz boşanmıştı ya mahkemeden şeydi. Eşe koşuyorum diye çıkmıştı. Yok güneşe, Güneş Güleş tamam. soyu ya sen karışdır oğlum. Tamam. Güleşe doğru koşuyor. Eşek size gelmiyorsa siz eşe gidin demiş ama hani bunun fiyatı? Hani bunun şeyi? Fiyatını bilmeden gidersen sonra eşekten kaçarcası. Bir kere attan ucuz olduğu garanti mi? Yalnız bu fotoğrafta Mehmet Erer Albayrak o kadar neşeli ki. Yani kendi evet. fotoğrafını mı göndermiş? Herhalde. Herhalde o bu. Yani ben kendisini tanımıyorum ama bir eşeğe koşan başka bir neşeli arkadaşını çekmiştir. Olabilir. O da olabilir ama. Ya da buradaki koşan vatandaşımız. Neyse. O kadar mutlu ki. Ne sordun sen? Attan ucuz mu dedin? Attan ucuz oldu, garanti. Attan ucuz. Kediden pahalıdır diye biliyorum ben. <gülüyor> Orta boy. Yenilmediğine göre bu kiloyla da satılmaz. E tabi. Değil mi? Diğerleri kiloyla mı satılıyor? Kiloyla satılıyor. Cık. Ağırlığınca altın veriliyor. Bu arada dinleyicilerimizden ee, yavaş yavaş gelmeye başladı ama. Bir bakalım ya bir araştıralım. Sahibinden.com'a falan gireyim ben bakayım orada var mıdır? Vardır herhalde. nerede alacak nereden? Alıca... Şehir hayatı çok kötü ya. Şimdi mesela köyde olsaydık kasabada olsaydık ben sana hemen eşekçiler çarşısına götürdüm. Ya at fiyatı dedik burada helikopter fiyatı dedik uçak fiyatı Her dedik zırt diye geldi. Eşek fiyatı niye gelmedi ya dinleyicilerimizden? Yok şehirde zor çünkü. Gerçi bizim apartmanda bakılır yani. Abi illa sahibi olmasa gerek yok ki bir hakim, konuya hakim olan vardır yani. Hayvan mesela hangi konuya hakimsiz ben hayvan fiyatlarına hakim. Bir diyorsun, i̇şte tam o eşek konusunda bizi aydınlatacak dinleyicilerimiz memleketlerine gitmiş olabilirler şu an. Ee. Tam onlar işte hani ne bileyim böyle çiftliği olan falan vardır Ankara'da okuyordur ama onlar da niye dursun burada? Niye dursun eşeğe Ankara'da? bilmeye binmeye gitmiştir şimdi. Gitmiştir. Bu şu kadar... dakikalarda dağlarda koşuyordur vallahi eşek. Bu kadar neşeli neşelinliyorsa eşeğe doğru koşarken. Ben lütfen şu retweet ettim ben. Lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın şu fotoğrafa. Sabah sabah bir neşveniz yerine gelsin sevgili dostlar. Valla neşme de yerine gelebilir. Kıskançlıkla. Biz niye bu kadar neşmeğenemedik bugüne kadar ömrümüzde diye. İşte zaten o tatlı bir kıskançlıkla olur zaten. Koşacak eşeğimiz yok diye dertlenebilirler dinleyicilerimiz. İstersen bu saate noktalayalım. Yani noktalayalım. Çok aslında haberimiz var. Eşek konusuna girdik. Yılbaşı ikramiyesi belirlendi. Bir onu konuşalım. Hadi canım. E tabi. Tam da şu dakikada şey varmış ya. Telefon geldi. Geldi mi telefon? Valla geldi. Geldi. Günaydın efendim. Good morning. İyi günaydın. Hoşça kal. İyi günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Emrah'tan. Emrah, Emrah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim Nerede olacağım ben bugün? Çalışıyor musunuz Çalıştım Emrah Bey? Çalışıyorum Ne iş yapıyorsunuz siz? Mühendis. Teşekkür ediyorum ben. Mühendislerin uykusu yok, mühendislerin ya tatili yok. Buyurun efendim, biliyor musunuz eşek fiyatlarını? Valla sahibinden nokta bir şey listesinde baktım. Hı hı. E, 370, 250, 250 euro gibi fiyatları var mu? Var mı orada? Euro dedi ya de inanamadım O zaman Kıbrıs eşeği o 45 tanesini satıyor 30 bin liraya Yok artık Ya ya Yalnız 45 tane eşekle sen tepelerden inerek böyle geldiğini düşün Satılıp eşekleri var ya 45 tane eşekle ben insan kendimi şey gibi godfather gibi hissederim ya Ya yani <gülüyor> eşeklerle o ne ya nasıl bir İşte 40 sün... haramisin mesela Hemen şey filo kurma, eşek Aynen. filosu kurmak sağlıklı olduğunu belirtiyor altında. Ne olduğunu? Sağlıklı. 45'i de sağlıklı diyor yani. Bilmiyorum bir bilmem bilmem sağlıklı. Artık Gerçekten sahibinden nokta bilmem nesnesini <gülüyor> <mi> buldunuz. <gülüyor> evet. Eurabi. Finoptada işte demiş süt eşeği, e, süt satışlarımıza başlayacakmış demiş. Ha, öyle bir, i̇şte bir şey var değil mi? Diyor. Evet, o başlıyor. 250, ya. ben eşeğe euro... Para versem kendime eşekten daha eşek hissederim gibi geliyor. <gülüyor> euro deyince ben Kıbrıs falan diyeceğim. Yani orada Avrupa şey galiba büyük ihtimalle diye Ne okay. oluyor? Bir mesela. Domuz diye şey yani. öyle bir şeylermiş. Karısını çıkarır yani. Bilemeyeceğim. E 300 Gönlükün euro falan 1450 gram diyor ya. Ha yine et olarak mı hesaplanmış? Kilogram Yok. olarak. Günlük süt yediğim ortalama ha. 1450 gram diyor. Bir buçuk kilo. E ona binersen mesela süt eşeğine binmek onu sütten keser mi? Abi, ben, ben süt eşeğe miyim? Binek eşek miyim? Onu Ger veteriner Bahadır herhalde yardımcı olabilir. Gerçi <gülüyor> eşekler de herhalde süt eşeği oldukları daha 2-3 sene önce konuşulmuş. Abi süt süteş diye bir şey yoktu ya bizde. <gülüyor> ne Bahadır yapıyorlar diye. bize falan diye düşünüyorlar eşekten. <gülüyor> düşünüyordur tabii. Kıllı Bahadır değil mi veteriner <gülüyor> Bahadır dediniz? Ben bir abi. şey demeyeyim ben yorum yapmıyorum. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler ederim <gülüyor> İyi bayramlar tekrar, hoşçakalın. Radyo tüm arası Modern Sabahlar yeni bir saatin başında. Hepinize bir kez daha günaydın diyor sevgili dinleyiciler. Esprilerle, şakalarla devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Yılbaşı yaklaşıyor. Ee, tamam bayram falan filan ama şunun şurasında. Kasım Aralık iki ay kaldı yılbaşına. Eskiden Kasım ayında bunlar konuşulurdu şimdi yavaş yavaş ekime geldi. Yıl başında büyük ikramiye ne kadar? Bu parayla ne yapılabilir? Vallahi şimdi öyle bir laf edeceğim ki bir kısım insan tatili de fırsat bilerek bir Rönrok kiralayıp beni dövmeye gelebilir yani. Rönkun arkasında. Yok e, yok kimse gelmez. Tatilini şey, bırakıp da senin için yani, default olarak kazma e, e, e, körek olduğunu da düşünüyorum da. Şimdi bir, bu bir tane vuralım diye gelmezler. Sen rahat rahat et lafın. Şey e, bu Piango denen şeyde Esas olay bir bilet alıp hayallerini kurmak ya. Hı hı. Daha doğrusu o bileti aldığın zaman hayal kurma hakkını elde etmiş oluyorsun. Şimdi ben durup dururken mesela 50 trilyonum olsa diye bir hayal kurursam ne kadar Olmaz 10 liranı vereceksin çeyrek biletini alacaksın. Biletimi alacağım ondan sonra bu hayali rahat rahat. 12, kimse de bana trilyon. bir laf edemez o zaman. Der ki tamam. beyefendi siz neye dayanarak bu hayali kuruyorsunuz? Şart diye biletimmiş. O çünkü o benim bir belgem bir şey olursa benim hayallerimle ilgili bir e, şey konusu, tartışma konusu olursa belge olarak onu çıkaracağım kayacan düşünce yapısı diye geçer sevdiğinizler yani her bir konuştuğu lafın hemen akabinde adamın biri gelip kardeşim sen ne hakla böyle konuşuyorsun diye birinin bir şey söyleyeceğini düşünerek cebinde her zaman bir bilet bulundurur. bulundururum cebim <gülüyor> evet. bulundururum ama şu yani bugüne kadar herkes gibi ben de e, yılbaşı özel ikramiyesine veya birikmiş sayısal ikramiyesine göre hayallerimi sınırladım. Evet. Ama bu e, Amerika ziyareti sırasında oradaki işte Mega Millions şeyini görünce, rakamlarını görünce ben artık bir hayallerde biraz coşma yaşadım. Yani bizim Milli Piyango'ya bakıp bu değil... Bu bizim olamaz. Yani artık Bu da, artık da değil. değil falan mı diyorsun? Ne diyorsun? Vallahi o noktaya geldim yani. Hı. 200 F milyon euroluk falan filan, euro Millions falan bakınca böyle şeylere. Amerika'ya gidip euro veren piyango görülmesi de. Şeyde, yani Amerika'daki ikramiye en son orada 800 milyon dolar verildi. Evet. İki kişiye onu paylaştı. Euro Millions 400 milyon euro falan, falan veriyor. Değil. E şimdi e, hayalini insanların ona göre kurma şansı varken. Ben niye 50 milyar trilyonluk hayal? sonuçta bu hayalse ben ona göre kurarım. Şey yaparım. Yani orası öyle <gülüyor> param düp <da> cebimde kalır. <gülüyor> yani bir yandan da şey de çok güzel bir e hediye olur. Ben bu en son gidişimde Portekiz'e gidişimde e bir iki kişiye biz öyle hediye aldık. Euro millions aynen öyle. E piyango hediyesi alıyorsun abi. Bir takip etme fırsatı. Portekiz tamam durumu ne çok kadar iyi değil ama güzel. yine dönüyor. Yani o piyango şeyi dönüyor. İspanya'da mesela. Alıyorsun bir tane iki tane. O tip bir şey yok. Ee, bir beklentisi yok. Geliyorsun magnet alacağını mesela onu ver. Tabii canım. Amerika'dan gelirken de zamanı uydurabilseydik o tip e, bir şey alacaktık biz ama. Bir de çok zevkli. Diğer yani dış devletlerde bu tip bir e, şeye girmek. Kuponunu da cebine koyuyorsun değil, değil mi? Amerika'da en çok duyduğum laf oydun. No ne? pressure. Yalnız ya, kaç çok, tane bilet aldımın haddi hesabı? Çok fazla var işte ya. Çok çeşit olunca da kafa karışıyor. Şu cümleyi de o kadar sık ettim ki. Bülgeciğim bak bunu cüzdana koyuyorum. Belki iki hafta uzatıyoruz tatil diye. Ya, Neyse yani karımın da tatilini zehir ettim ama. Doğru son dört rakamına göre bir şey mi hayal ettin sen? Ne tip bir iki hafta niye uzatıyorsun ya? Ya çünkü dönüp Türkiye'de almam gereken... <gülüyor> <El>, Eşyaları <gülüyor> ...oteller ve eşek sürüsü falan var diyor. <gülüyor> 45 milyon TL'ymiş. 45 milyon TL. 45 milyon tl. Ee, ne kadar güzel. çekilişinde. Niye şunu tam dörde bölünen, yani tam derken şöyle direkt kafadan dörde bölünmesi Gene kolay bir ya. şey. ya? Trilyon olunca onun bol sıfırı var ya oradan bölünür. Ya tabii ki bölünür bülünür. de kazanan yani kişi için hiç abi. zul değil de kazanamayan kaç milyonlarca kişi olacak bunu ya. Onlara zul gelir. Yani 45, 22,5, 11. Kaç oluyor bak şu anda şi şiştik. 22.5 22.5 45 <gülüyor> 11, 250 11 250 falan gibi böyle bir şey Tam bilet 40 çeyrek 10 TL Yani virgülden sonrası bile gayet güzel bir rakam Düşününce ne o 11 250 5 5 arttırıyorlar 2008'den beri 25 30 35 40 45 Diye artıyor 6 yılda %125 artış Yaşanmış Şimdi Ben şey gelirim... lafını hatırlıyorum yani O adam durumuna mı düştüm diye düşünüyorum ama Ne o 45 ne kadar bana yetmez diyen bir adam. Üniversite sohbette bu adamda. Bu adamdan duyduğum son cümleydi zaten. Ondan sonra birkaç defa bana merhaba demeye çalıştı. Oradan falan diye şey yaptı. Çünkü yetmez bu 45 milyon mi bana yetmez derken benden sigara otlanıyordu devamlı. Neden yetmez diye benim paketimden sigara alıyordu. Yani. <gülüyor> ya orada e, demek ki adamın borcu varsa. Kuvvetli bir borcu var anladığım kadarıyla da. Büyük ikram neler alınır listesi yapılmış. Ama yani şimdi... 45 trilyon mu? 45 milyon TL evet. Yani Upper East Side'de bir tane daire almaya kalksan zaten 20 milyon dolardan başlıyor. Oralardan alacaksın rakam. abi Brooklyn'e falan bakacaksın Veya o zaman. Ya Brooklyn ya Çukurambara bakacaksın iki yerden biri. Ya da Chicago. Rakamlar korkunç. Çünkü herkes kendi piyango ikramiyesine göre ekonomisini Tabii. şey yapıyor. Mesela kötü. Maslak'ta bir yer almaya çalışsan atla gezilebilen bir yer falan oralara yetmeyebilir. Yetmez. Zor. Oralar, oralar etmez ama işte e, bakacaksın artık biraz uzak şeye gideceksin. Tam merkezde olmayacak yani. Ama 45 trilyon da bir taraftan düşünürsen, sen onu al, ondan sonra bir şey yap, rahatına er. Rahatına er, evet. Kimseden otlanmadan hayatını devam etti, gene 800 milyon dolarlık hayalini kur. Bizim program şey, hali ben onun olduğunu zannetmiyorum ne? yani. Şimdi çok da zengin arkadaşım olmadığından bilemiyorum. Dinleyicilerimiz arasında o kadar zengin var mıdır onu da bilemiyorum da çok zengin olunca parayla ilgili hayal kurma yasaklanıyor mu? Mesela Rahmi Koç piyangodan bir 800 milyon dolar çıksa falan derken beyefendi diye birisi yanına geliyor mu? Evet. Genel <gülüyor> Kayacan mantığında. Se Sevgi izler Kayacan düşüncesi day dayla kafası alçısı olduğunu biraz önce söylemiştim. Aynı işte bir şey düşünürken veya bir hareket yaparken bir adam gelip... Bir şey Yok abi öyle bir şey yoktur ya. Ne serbesttir değil mi? Yani serbesttir yani... de Rahmi Koç da sesli düşünmüyordur bunu herhalde ya. Zaten Rahmi Koç'un de bugün demiyordur. burada olmasının sebebi sesli düşünme özelliğini sınırlaması diye düşünüyorum ben. Şey demiyor yani... ya zaten genel kurul toplantısı var ya falan orada. Kendi kendineyken mesela. Kendi kendineyken düşünür canım. Düşünür. Tabii canım oradan o, o para Ama gelse o, o, o para o, neyi... o parayı oraya kapatırız falan diye bir şey düşünür evet yani. Evet işte yani Rami Koç'un hayaliyle benim hayalim arasında bir şey farkı var. O, o paranın yeri bellidir yani onun şeyi. 800 milyon dolar versen şimdi Rami Koç'a tak diye nereye gideceği bellidir. Bana versen mesela ne diye. Nereye ne yapacağını bana? bilemen diyor. Mesela şey diye bir şey düşünüyorum ben. Çok hoş olur mu bilmiyorum ama bir gün aklıma geldi o. Blok paraları deste deste hı hı. paçaya koyup paçayı öyle <gülüyor> parayla sıvamak. Neyle sıvamak? Pa yani parayı koyuyorsun paçana hı hı. paçanı sıvıyorsun sonra. Öyle geziyor musun sonra? Short <gülüyor> giy abi. Hayır Parayı Anladım. neyle koyacaksın shortta? Çor çorabın içine koymuyor musun? Iç Hayır. Paça ne ya? Ayakkabı uzun Pantolon düşün tamam uzun pantol şuraya koydum parayı blok olarak tamam sonra paçanı sıvadığında para onun içinde kalıyor çünkü cebin dışarıda, dışarıda Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> nereye koyarım ben o kadar parayı dedim? kıvır kıvırmak sıvamak dedi kıvır, kıvırılacak sevgili inciler ama evet evet kıvırak kıvırak tabi doğru Aman yanlış yapmayın <gülüyor> çünkü düşer para ondan sonra hesabını gelip bizi sorarsınız kıvırıp iyice içine koymak ha, ben de mesela ben şey yaparım mesela çorabımın içine koyarım Öyle bir şey olsa, bir tane bisiklet alırım, çift tamam. kadrolu bisiklete binerim. Sonra o para böyle şey yaparken arkamdan böyle insanlar, <gülüyor> insanlar bakar, paralar saçılırken. O, ne kadar güzel. Nereye var. gidiyorsunuz? Paranız düştü. <gülüyor> böyle zili çalar çalar, ben keyif içinde şey. yollarda tur atarım. Çift kadrolu olmasını biraz önce söylemiştim biz. O sırada ben de bisikletin arka koltuğunda oturuyorsam, beyefendi paranız düştü dediklerinde bir saniye oktar durur musun diyor. Paramızın bir kısmı düştü deyip devam edeceğiz. O adam gelirse tekrar. Pardon Efendim, siz <gülüyor> ne? Siz parası ne parası hava ne <gülüyor> hava, hava atma hakkınız yok diye. Ya da lütfen iner misiniz? Zaten çift kadrolu bisiklet olduğunu. Üçüncü kere söylüyorum. Ağır bisiklet. Bir de arkaya ağırlık yapmışsınız diye. Ters konuşur. Neyse ya bu başta da herhalde ama zenginleştiriliyor. Zengin adamın da e, bu parayı zengin bileti, adamın da para o, hayali kurma hakkı var mı? tabii canım. Milli Piyango şeyin arkasında bir sürü küçük küçük şey yazıyor ya biletin evet. arkasında. Onun böyle en küçük yazılı bir şey vardır. Orada yazar o. Yani o kurallardan bir tanesidir. Mesela 18 yaşından küçükler işte alamaz bilmem ne falan filan yırtmayınız etmeyiniz. E ne kadar zengin olursanız olun bu biletle hayal kurma, istediğiniz akıllı. kadar hayal kurabilirsiniz. Tabii ki çeyrek biletse çeyrek. Yarımsa yarım. Ona göre. Ee, diyor yine taksi plakası. Kaç tane taksi plakası Heh, alabiliriz falan filan. Alalım mı ya? Artık sıkılmadık mı ya bunlardan? Taksi plakasından bilmem neden. Cumhuriyet altını. Zenginlerin tutkulu rüyası. Niye taksi plakası ya? Dünyanın başka bir yerinde ekonomik değer olarak taksi plakasından bahsediliyor mu? Var tabii canım. Attan yer at da var herhalde orada değil mi? At bakayım. At. Bizde gelenek mi oldu acaba? Taksi plakasına endekslemek paraları. Yok ya. Uçak var. Aha at yok bu sene. Atın yerine evler almış. Hep Aynen. lüks konut. Valla İstanbul'un lüks şey kuleleri. Yok, yani yok efendim bilmem ne. Ne bileyim 45 trilyona siz ve şu kadar akrabanız bir uzay gezisi yapabilirsiniz şey yok. Hayır yok Taksi ya. plakası. Yok. Aslında taksi plakası da tabii şeyden. Yani mantıklı bir tarafta. Yatıp da parasını alacak adamın. Şimdi 45 trilyonun varsa ne yapacaksın bununla böyle iş kurup işinin başında durmaya geldi. Taksi, taksi plakası, plakası da anladım. taksi plakası da iş ya. Hiç bilmediğim bir dünyaya mı gireceksin taksi plakası yatacağım diye. O da bir garip yani. Onun nasıl bir Herkes bir kere arabaya binmiş oluyor ya. Taksi şoförü yani biliyorsun şey çok özel bir meslek değil maalesef. Ya, vardı olan, onun, onun vardır onun kaideleri vardır Egecim öyle deme öyle deme bak yarın bir gün bir para çıkar bu, bu düşüncelerin beni korkutuyor <gülüyor> taksi, plakası taksi plakasını yatıracaksın diye korkuyorum çünkü para çıktıktan sonra da görüşemeyiz falan seninle Ben çok ya. para çıkarsa <gülüyor> kesin bir tane taksi plakası alırım adetlerini Ha Bir diye. tane al bir tane alınır o değil ama Ama 45 tane eşekte 300 milyon mu dedi Emrah Bey ne kadardı? 30 milyar mı dedi? 30, 60 milyardı. 60, 60 milyardı da bir tane al canım ondan da bir tane al. Her birinden bir tane al ya. Tek eşekle saçma olur. Öteki senin saçma olmadığını bana anlatır mısın? Sürü eşeğin. Yani şey mi benim söylediğim gibi Sicilya dağlarından mı ineceksin? 80 tane eşekle. Ya şöyle diyorum ben sana gözünde canlandır. Hıh. 45 trilyon var. Blok var. Ben sabah kalkmışım. Ondan sonra evdekiler uyuyorlar falan. Erkenden kalkıyorum. Zenginim diye öyle tem, tembelleşmedim. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani bu ıı, gelecekteki muhtemel anına başlamadan önce. Evet. Tam bilet mi alacaksın sen? Tam bilet alacağım. Çünkü çeyrek alırsın genelde de ondan diyorum. Yo ben her zaman tam bilet aldım. <gülüyor> çünkü Daha <gülüyor> zengin olmadan yalançılığa başladı sevgili dinleyiciler. Yani <gülüyor> tamam, yo, peki. trilyonda bir şansım var. Ondan sonra o da çeyrek bilete geliyor. Bu benim yıllarca... Huzurumu kaçıracak bir olay olduğunda tam bilet olur. Tamam. Ondan evde herkes uyurken ben kalktım. Ondan sonra başucumda para destelerim var. Aldım onları. Koydum paçalarımı kıvırdım. Kıvırdın dışa doğru. Hı -hı. Ondan sonra... Beni arıyor musun sabah kalkınca? Hemen aramıyorum seni. Arasana ya. Yürüyorum. İyi arıyorum. Ben Oktay... zaten senden bekliyorumdur telefonu uyumam. Yani. Okta ediyorum hadi atla eşekleri kontrole gideceğiz. Tamam. Ondan sonra şimdi sere... oturduğumuz yerlerde mi oturuyoruz yoksa tabii. daha ilk bu değil ama mi? Ama evlerimizi lüks hale getirmek için duvarları parayla kaplamışız duvar gibi Tamam. 5'liklerle tabii. Yani. Tabi çok görünüyor. Çok, çok Çünkü iki kat yapalım falan diye. <gülüyor> tamam. Ondan sonra? Tedavilden kalkabiliriz o beş beşlik... O da riskli ya. 10 yapalım 10 bari. Kırmızı kırmızı duvarlar. En güzeli yüzlük Aslında 10 mavir ve 20'yi aynı anda kullan kullanma fırsatımız var mı? 20 Bak 20 güzel olur. Yüzlük güzel olur duvara. Yüzlük mavi mavi içimiz açar. Yüzlükte çok şey olmaz mı ya? Yüzlüğü mesela banyoya, mesela banyoya yapalım yüzlüğü. Bir de yüzlük ıslanınca da şey olmaz. Mesela on Doğru. ıslanınca şey olur. Öyle yoşur. Hışır hışır olur. Hışır yani yüzlük, yüzlükte öyle bir tamam. şey olmaz. Evet Duvarı tamam. Kapat. Hadi oktelcim diyoruz gidiyoruz. Ondan Nereye gidiyoruz? Eşeklere, eşeklere mi? Eşeklere. Tamam. Şimdi bak paçalarınız kıvırmış paralarla bir adam. Eşek ne durumda mı dese? Eşekler ne durumda bu sabah? Fairi mesela eşeklerin başına koyarız programda olmadığı için bugün <gülüyor> eşitinin başından mecbur. Bir kişinin durması lazımdı sevgili arkadaşlar. <gülüyor> Anlamışsınızdır herhalde. Hayır da eşofmanlarla orada. Eşofman, bir de o şeyi var ya şimdi yeni giymeye başladığım bu sezon. Ha, şu Beyaz, şey mi? Miflonlu şey mi? Miflonlu mu? Ne? O da katlı bir... Tamam. O... pide Pidemont. Pidemont. Tamam. Pidemont Eşofan altında çizme çünkü teşekkür ağırlığıyla uğraşıyor devam ediyor. Biz gider gitmez bir bağırık duyuyoruz ilk başta. Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren en büyük şeylerden biri. Daha Fahir'i görmeden bağırtısını duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk eşeklere başta bağırıyor. eşeklere bağırıyor. Gel buraya! <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya diye bağırıyor. Onu Mesela mahah diyoruz Fahir ayakta. Biz kadrolu bisikletle mi gidiyoruz bu arada? Tabii sen bisikletle alıyorsun. Almışım tamam. Ondan sonra. Motor da taktırmışım yokuşlarda çünkü para sıkıntımız yok ya. Yokuşlarda motoru çalıştırıyoruz sevgili Çünkü bacaklar falan yorulmasın. Yorulmasın. yorulmasın. O kadar da şey değil yani. Biraz da lüksü yaşayalım. Ya yani eşekler ne durumda demek mi havalı? Eşek ne durumda? Ben şimdi tek eşek için Faire dünya kadar maaş mı vereceğim Ha! <gülüyor> ben şimdi bağlamını hatırladım. 45 tane <gülüyor> eşek. Bir tane eşek mi? 45 tane. Ee, valla şimdi para senin. Sonuç olarak bir tane alırsın. Başına yine koyarsın Faire'i. 45 tane eşek alırsın. Yine aynı adamı koyarsın. Yani... <gülüyor> para burası yani eşek ne durumda dersen mesela o zaman şey olur. Mesela bu eşeğin işte şöyle bir özelliği var. Mesela ben bu eşeği yarıştırmıyorum. Sadece süt sütü için tutuyorum falan filan gibi Ben eşekte, bir. eşek de stokta çalışır Mortan. <gülüyor> o zaman eşek olmaz. 45. O zaman 3 tane alacaksın abi. 45 tane eşeği ne yapacaksın ya? Yans hakikaten bak hiç bahsedilmiyor. Atın yerine ee, yani bırak lüks eşeği. Aldım. Atın yerine lüks daireler almış zenginlerin tutkulu rüyası diye mesela lüks teknelerden bahsediliyor. O zaman bir dakika o, yani o listeye bir şey. gireceğiz sevgi nicler. Herkes kağıdın kalemini aldıkasın. Değişmiş azırlasın. çünkü bu sene. Ona göre listesini yapsın. Ee, para bir anda geldiğinde nereye çünkü harcayacağımızı bilemeyiz. Bir reklamı dinleyelim. Sonra parayı nasıl harcayacağımızı e, ne denir ona? Trilyoner'in ekonomi bilgilerinde buluşacağız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Trilyonerin Ekonomi Günlüğü. Tuna radyoyu aradım eşek sesi bulamadığım için kendim yapmak zorunda. <gülüyor> Trilyonerin Ekonomi Günlüğü. <gülüyor> Merhaba. Trilyonerin Ekonomi Günlüğünde bir kez daha beraberiz. Oktay Demirci bizimle birlikte. Oktay bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine bir e, Ekim ayının <gülüyor> son çarşambası son değil mi? Yok. Sondan bir önceki Çarşambası da <gülüyor> beraberiz ee, ve ekonominin e, nabzını tutacağız. Bu sene 40 <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> neden bitti ilk programda? Programımız neden kaldırıldı? Vallahi <gülüyor> periyodunu güzel ayarlayamamışız. Başarısız oldu yani hesaplayamadık onu. ...ekonominin nabzını tutamadık. Yanlış konu seçtik. 45 milyon TL veriliyor sevgili dinleyiciler. E, milyonerler kulübüne... E, ...ilk adımı atabilir. Hiç milyoner olmamış... E, ...dinleyicilerimize de... ...milyoner e, dinleyiciler... olma şansı sunuyoruz. <gülüyor> Sadece bizi dinleyerek... ...tabii ki değil... ...gidip bir 10 lira 20 lira 40 lira... ...artık bir şey vereceksiniz. Ama şimdi başka radyoyu dinleyen adam... O ...verecek parayı sonra... Saçacak bir hafta 10 gün içinde parayı evet. saçtım. Aa ne oldu elimde taksi plakası aldık mı almadık. Tekne aldık mı almadık. Ne almadık. eşek aldık, aldık mı aldık. yok. Yani hani O durum olmasın diye biz buradan yol gösteriyoruz. Şimdi e, bazı bizi dinleyenler de şey diye de eleştiriyorlar. Umut tacirliği yapıyor bunlar mesela falan diyor da olabilir. Yok biz tamamen biraz pratik yapalım. Yani değil şaşırmayalım ki. kafamız karışmasın bu para bize çıktıktan sonra belki bir kişi bu ama neden aramızdan bir kişi olmasın değil mi içeride de onu konuştuk. Yani birazcık pratik yapalım mesela ee, ne yapılabilir mesela sen diyebilirsin ki ne eşek alacağım ne at alacağım e, ben paramı bankaya yatıracağım diyebilirsin. Tamam yatıracağım. Yatır. <gülüyor> Fahir söz istiyor galiba. <gülüyor> Senden kaynaklanan bir hata. Kimden kaynaklanan bir hata diye merak eden dinleyicilerimize ben söyleyelim. Oktay Demirci'den kaynaklanan bir hata diyoruz. Oktay Demirci şu anda çok hızlı bir şekilde ee, mikrofon değiştiriyor. Ve işte zenginliğin bir tane şeyi mesela. Her kelimeni ayrı mikrofona söylemek. Değil mi? Vallahi öyle oldu galiba. Galiba öyle oldu. Oo çok güzel ya. İkinci mikrofona. Yani e, ikinci mikrofona geçtim sevgili dinleyiciler. Dikkat ettiyseniz B stüdyolarının pek çok mikrofon tanesi. var içeride ee, dersen ki ben uğraşamam yani öyle alım satımla şeyle e, bilmem neyle taksiyle falan filan o zaman yatıracağım bankaya diyenler aylık faiz getirisi ne kadar bana bir söyler misin Ege tam bilet faiz. aldın 45 milyon TL çıktı 300 lira 400 lira atıyorum, yani şu anda atıyorum bir fakirin tamam. faizle mücadelesi <gülüyor> 500 lira aylık diyorum hadi günlük getirsin söyle Günlük getirisi. Günlük getirisi 160 lira. Evet. Atıyorum 200 lira. Atma o zaman. Şöyle <gülüyor> yeterli. Artık <gülüyor> yeterince attanın. <gülüyor> Günlük getirisi 8900 lirayı bul buluyor. Gayet bir, güzel. Bir gün. Onu her gün çekebiliyor musun acaba? Ha, zaten işin olmayacağı için <gülüyor> gidip her gün çekmek en mantıklısı. <gülüyor> yani Sabahtan gidip hatta bazen ne yaparsın. 12'ye 5 kala gidersin bankaya gece. Evet. Hem bunu çekersen dertisi gün çekersin. Eğer ertesi günü yoğun olacak. 12-15 kadar gidip nasıl çekiyorsun pardon? Bankaya gidiyorsun. Nasıl? Gece. Aha. Nereden? ATM'den mi çekiyorsun? ATM'den çekiyorsun. ATM radyozyosu. Ne, <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> o kadar parayı çekemezsiniz ama sana özel kart verirlerse bilemem tabii, tabii. Veriyorlar mıdır acaba öyle özel Çeksin kart? Kesin vardır o. ATM'den daha fazla para çekmeni sağlayan zenginler özel kart vardır. Ben bir tane de banka görevlisi hanımefendinin şey diye e, konuşması benim gözümün önünde çok mantıklı oluyor. Onu yapamıyoruz ki ATM'den en fazla 3000 TL çekilebiliyor bizim ATM'lerimizden falan dese. Orada ne kadar zengin olursan on. Hmm. ATM'yi alıyorum dersin o zaman. He bak olabilir. Ama onu da her gün para yerleştir falan filan zor iş ya. Niye ne kadar güzel? İşin yok. Evde ATM'nin şey yap. İşin yok diye aldığın üzerine aldığın işlerle valla vakti kalmayacak ha. 12'ye 5 kala bankaya gidiyorsun zaten gece. <gülüyor> <gülüyor> ATM'ye para doldur, er, para çıkar. ertesi gün e, me, mesela eşek bakacaksam. E, Hep erteliyorsun e, eşek bakmayı Sabahtan e, ATM'ye gidemeyeceğim için, sabahtan doğru eşeğe gideceğim için hmm. ATM işini de geceden halledebilirim. Valla böyle bankayla uğraşabilirsin. Bankayla uğraşmak istemiyorum ben arkadaş diyenler. E, şeyleri geçiyorum, evleri geçiyorum. Uçak tamam. mesela uçak almak istiyorum mesela kaç kişilik bir uçak istiyorsun 7 kişilik <gülüyor> sevgili dinleyiciler en gerilimli programın en gerilimli dakikalarına gelinde. Ee, kimler için düşündün bu 7 kişilik yani Uçağı. işte ee, ben evet sen ben zaten bürge pilot yanında otururum ben yerde kaplamıyorum pilot sen ne olacaksın abi pilot ne ya kendim mi kullanacak işin yok başka öyle düşün Demin, İyi, ben uçak hoşuna öyle... mı gideceğim eşek şey yapacağım ya ikisini birden yaparsın. Bütün gün sürmeyecek ki eşek şeyi. Uçak kursu da öyle. Yorar zaten. Ya hayatı bana çok zor bir hayat çıktı. Gecelinin bir yarısında zaten ATM önündeyim. gidiyorsun evet. Ondan sonra sabahtan pilotluk kursuna. Ondan sonra eşek çizgisine sonra Gideyorum. eşek bakmaya gideceksin. ATM'ye para dolduracaksın bu arada. Evet. ATM'de aldın. B bütün günümü o şey yapıyor. Ben daha karar, karar vermedim. ATM'ye gıcır para doldurmak için ben bütün gün bankada şey yapacağım. Tamam hadi hadi tamam. Pilot tutma hakkım var. Pilot, Pilot Pilotun yanında ben oturuyorum. Pilotu sayma. Pilotu sayma 7 kişi değil. Yani 8 kişilik bir uçak diye düşün. 7 kişi pilotun yanında sen ön koltukta şatkanı çekmiş oturmuş. Ama yani kapı açık ara ara içeride giriyorum falan. Kapı açık dediğin? ha Şey. Hiç şey taraf. E tabi canım orada zaten Ondan şey yok tamam. Selin ufak olduğundan o annenin kucağında oturur. Tamam. Alin. Selin, Alin, Bürge. 4 kişi oldunuz. Biz İlham'le herhalde 2, 6. 5. <gülüyor> 1 kişi kaldı. <gülüyor> 7. Ondan sonra... Ee, e, tamam, doldu bitti gitti. Doldu bitti gitti. Arada tabii birisi geleceği zaman ben size böyle bakarım abi, e, şöyle olacaktı. Bir de biz düzenli olarak nereye gidiyoruz yani? Uçaklı dolanıp iniyoruz ya. Ha öyle bir şey yok mu? Nereye gideceğiz ki yani? E, niye alıyor uçak o zaman? <gülüyor> ya ben mesela uçağı, uçağı yatırmam çünkü neden? Ege'de zaten uçak var. Bir Doğru, acil, var. acil bir yere gidecek olursak Ege'den şey yaparız, alırız falan diye. Öyle bir şey uçağı şey yapmam, para vermem yani. Ve ne o zaman kim alıyor uçak? bu kadar uçağı bu zenginler hep birbirleriyle arkadaş değil mi 15 milyonmuş tane söyle söyleyeyim yani almam o zaman ya ne yapacağım ben onun için alacağım kimin özel uçağı vardı ya en son o kiralanmıştı e, hatta yani fiyat özel uçağı olan insanlar zaten birbirlerini Mustafa arkadaş... Koç'un Koç özel uçağı evet. mesela Rami Koç hiç almıyordur uçak o zaman Mustafa'dan mı alıyordur Oğlum, yani Mustafa Bey'den oğlumun uçağı var diyordur yani oğlumun uçağı var ben ne uçak alayım diyordur Oğlu babası oğluna bir uçak vermişti. <gülüyor> <gülüyor> yani 3 özel uçak alınabiliyor. 8-10 kişilik. 15 tane. Milyon, evet 45 milyon TL'ye. 3 tane alabilirsin. Bence e, gel yine biz normal tarifeli uçaklarla Bence gidelim. Bence eşek yine iyidir. Eşek iyidir. Tarifeli uçaklarla gidelim. Yeri geldiği zaman biznesle gidiliriz. Biznesle gidiliriz. Yani öyle düşün. E, İstanbul'da Boğaz'da. Fiyatı 15 milyon liradan 3 yıla alabilirsin. Ne yapacağım üç, her şey üçer üçer diyor bana her bir sene de gidip gelmen zor olur ya hep aynısını söylüyoruz bize paket çıkarsın yani sadece bütün paramla uçak al bütün paramla yalı aldın hayır bir yalı bir uçak biraz cumhuriyet bir, altını mesela bir, <gülüyor> bir, bir avuç cumhuriyet altını. evet yani yalı aldın mı onun bahçesi vardı üç tane eşek Gömecek kadar üç eşek yalıda hiç sıkıntı olmaz at daha mı fazla olması lazım eşekten Yok bence at daha az olsun standart değil. bire birdir aslında. Çünkü Do o zaman tane tane olur. Donkey Shot'tan bildiğimiz kadarıyla. Tane tane olması ve görülmesi. Baktığın zaman görülmesi açısından. Ondan sonra lüks tekne mesela. Mesela demiş ki bak mesela yani hiç mi üzerinde düşünmemişsin Up gazetede bunu hazırlayan ekonomi servisi. Zenginliğinin tutkulu rüyası 50 bin liralık lüks teknelerden 900 yatlık bir filo. Ne gerek var 900 yataya? ya? Armada olur işte o güzel olur ama. Ama sen filo kuracaksan eşek filosu kur. Tekne filosunu ne yapacaksın? Yani her tekneye bir eşek koyduğunu düşün. Hem, hem eşek denizden hem. Denizden geliyorsun. Aa, geliyor geliyor falan diye. Ondan sonra eşek çıkartmasına. Eşeklerle geldiler. <gülüyor> Yıllar sonra da arkandan. Nasıl toplayacaksın abi? Gelilerle, lüks yatlarla geldiler. E, nasıl toplayacaksın? Ondan sonra eşek adasına döner işte o ha, e çıkarma yaptığın yer. Şey. Başına bir tane adam koyacaksın işte. Çıkarma yapacakmış adam şey bak. <gülüyor> E, tek, Ondan sonra teknelerle tekne kapaklar açıldı. Bir de marina'ya giriyor Girdiğin yerde marina. Çünkü lüks tekneler alacaksın. Filoyu filo Doğru. dediğin lüks tekne. Marina'ya gireceksin. Marina'da nereye gidecek o eşekler Sırayla gidecekler. Doldur boşalt yapılır. Doğru. Pek çok çözümü var benim söylediğim sorunun. Ya da bu şey araba şeyler oluyor ya vapurları. Evet. Onla eşekleri dolduracaksın. Bir ha. seferde bütün eşekler kapak poraylı. açıldığı zaman anladım. Norman diye tipi bir şey diyor. Norman diye tipi. <gülüyor> Norman diye şey. <gülüyor> Norman bir özel marka verilmiş araba. Evet. en yenisi 458 Spider modelinden 34 tane alınabilir. Saçma bir şey. Saçma. Hiç gerek yok. Kaç ya. tane taksi plakası alın diyordu? Onu da söyleyeyim. Büyük ikramiye kazanan 47 taksi plakası alıyormuş. E o zaman e, 950 bin lira falan 20 tane o arabadan alsan 20 tane de taksi plakası alsan Hepsine taksi plakasını takıp Trafiğe çıkabilirsin Eşek ne olacak? Eşek yok mu hiç? Bir tane, bir tane sembolik eşek Yani o filoyu kurduktan sonra Arabanın önünde de eşek Bağla Bir tane logo gibi dursun işte Doğru Çok güzel olur Hakikaten ya işte kafa karışıyor kafa karışıyor yani paket nasıl? yapmaları lazım paket olması lazım bir de böyle e, makul makul de paketler olması lazım birinci paket ikinci paket mesela yat seven adama yatlı paket uçak seven adama uçaklı paket böyle bir şey var mı ya acaba şey diye e, paranızı nasıl harcayacaksınız diye yani böyle yatırım danışmanı gibi değil de var var canım o yani yani hayatını düzenleme var mı anlamında ben. böyle bir meslek var mı işte moda danışmanı olursun bilmem ne yani bütün... Ama moda danışmanı falan yani nasıl tüketeceğini doğrudan... Yatırım tüketle... değil ki de harcama danışmanı diyorsun ha, sen değil mi? Anlatamadım tamam da. Yani ne alacağın değil de belli bir meblağ para var. Senin hayatını bu parayla düzenleme şeyi. İşte ben yıllardır mesleği. o mesleği yapabileceğimi söylüyorum da daha bana başvuran zengin olmadı. Paranı doğru harcama hatta onun harcamanın bir kısmı gerekli harcama savurma için. Ben onu çok güzel paketler olarak hazırladım. Ya bilmiyordum ben senin böyle bir çalışman olduğunu. Var böyle bir dosya da hazırladım. <gülüyor> ne kadar güzel. Kime gideceğimi bilmiyorum. Yani var mı? bu Proje dosyası olarak var. Proje dosyası e götür TRT'ye götür abi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim dosyalarımız olduğu zaman Genel götürdüğümüz ye yerler gibi. belli. O yüzden benim ilk verdiğim tepki oldu. Yani onu buluruz ya. Yani şöyle yaparız o zaman. Ben de bir çalışayım buna. Rami Bey bir bu... yaşa geldiniz diye. Ben gitsem bir randevu kaparsam. Ondan sonra bir saniye müsaade edin diye. Ya onu doğrudan zengin olmuş adamı şey yapamazsın. Sonradan zengin olmuş bulmak lazım. <gülüyor> şimdiden yani bu fikri aşılayacaksın. Zengin olduğu zaman yapıştıracaksın o dosyayı. Yapıştıracaksın derken önüne koyacaksın. Masaya yapıştıracaksın. Anlamda. Aslında şimdiden ben küçük bir sembolik rakam mı alsam? Abonelik. Yani sigorta sistemi gibi. Hizmet nedeni mi diyorsun? Ha şimdiden alayım bak. Kimden? Zengin olma hayali kuranlardan. O zaman bilet alan herkesten 50 lira. Şöyle yapalım, bilet alan herkes 4, mesela 10 lira ya 10 lira. lira. Birer lira. Birer lira tamam. Çok birer, güzel. Birer lira alacaksın. Yani bilete bir şey çıkmazsa zaten yandı. Hizmet, hizmet bir şey edelim. çıkarsa da bir, bu, bu hizmeti 1 liraya vermiş olacağım atamı. 1 liralık hizmet diye e, çok güzel bir şey oldu. adı da belli olur. Hakikaten öyle bir şey olsa acaba şey mi çok özel hayatıma karışıyoruz olmaz böyle bir şey. Ben kendi planlarım falan gibi mi düşünüyordu? Böyle bir meslek yok ya. Böyle bir meslek meslek demeyim de iş daha doğrusu. Ya ben özeline girmeyeceğim ki adam. Sadece ona şey diyeceğim. Uçsels misin? <gülüyor> i̇şte öyle doğrudan sorular sormaman lazım. Uçsak mı falan? Mesela, uçsak mı biraz gibi mi? Bu da çok dolaylı oldu canım. Adamın yanında mesela. Evet. Aa, ıı, eşek sesi. Hoş geldi mi kulağınıza? Bu bunlar dolaylı. Bu kadar da dolaylı olma. Biraz da direkt olman yani lazım. Yok yani e, söylediğim şey mesela sen onun belli sorularla e, hayatını şey yapacaksın. Evet. E, profilini, çıkaracağım. profilini çıkaracaksın. Profilini Benim o zaman bir tane psikoloji mezunu falan çalıştıracağım lazım. Tabii, an, tabii senin ekibin olacak zaten. Mesela bugün ne giysem şu anda jürisi boş. Alacaksın Doğru. oradan mesela. O da giyim kuşam. Mesela bir Hakan Bey'i alacaksın oradan. Tamam. Mesela ondan, ondan sonra, sonra psikolo yani, psikolojiden. O e konuşacak böyle mesela küçük var. günlerde babam beni çok döverdi. Ha, demek bu adam uçak sever. Şimdi sen sonucu söyleme örnek. Çünkü yani şu anda da zengin olacak <gülüyor> insanları analizim. kaçırmana evet. gerek yok. Yani e mesela diyor örnek. Teşbihde teşbih hata olmaz çünkü. bize tabi bunların hepsi bedelli olduğu için şu anda yanlış örnek de veriyor olabiliriz sevgili Tabii ]imizle. ki. Bunların hepsinin bir hizmet bedeli var. Onları mesela ekip olarak çıkaracaksın. Mesela şey oluyor ya düğünlerde bu düğün arifesinde bu hizmeti veren böyle şirketler var ya evet. organizasyon, Nasıl bir şey istiyorsunuz? O düğün telaşıyla ve nasıl sen bunları bir... düşünmek zorunda Sandalyeleri kim giydirecek? Ben giydireceğim işte. A nasıl bir aile yapınız var diyor. Mesela onu öğreniyor işte şey yapıyor falan filan ondan sonra bir paket çıkarıyor sana. Mesela, Mesela ben konuşurken adamın dişlerine bakacağım. Dişlerine altın ister mi istemez mi diye. Dişlerine bakıp onu anla, anlarım Hı. diyorsun. Tabii onun bütçesine. Mesela o adamın ilk para geldi coştu delirdi falan nereye saçacağını bilmiyor. Hiç aklına gelmez kendiyle ilgili şeyler. Efendim buradan şöyle bir bütçe ayırıyoruz. Hı -hı. Nedir bu? Beyefendi diyecek bana. Beyefendi diye yani. Öyle. Teşekkür <gülüyor> efendi bu nedir diyecek... Evet. ...veya Egecim'lesin ya o kadar samimi... ...Egecim burada bir kalem yazmışsın... efendim o da dişleriniz için ayrıldığınız için... Şey. ...dişler falan derken... ...söyle bir görecek orada ben çünkü şey yapacağım... Photoshop'ta adamın dişlerini altın yapacaksın... ...altın yapacaksın... sen ...bu çok... görüntüye hayır diyebilir misiniz diyeceğim... ...asla, asla diyemeyeceğini söyleyeceğim... ...sen hemen e, oradan evet. diş hekimle... ...diş hekiminden de komisyon alacaksın... ...diş alacağım. mi Eki, ekibinden... Tabii ...yoksa dışarıdan da. mı hizmet alıyorsun... ...dışarıdan hizmet alıyorum... <gülüyor> Yok ben içeriden alıyorum. Çünkü o adam o kadar parayı bulunca <gülüyor> o kadar parayı bulunca deli gibi bir harcama yapar Mesela ya. sevgili dinciler iki farklı fraksiyon. Ben mesela dışarıdan... Ben kend, benim kendi ekibim olur. Mesela bir de ben böyle... E, mesela Ege sen fazla büyük düşünüyorsun. <gülüyor> yani gereğinden fazla... Mesela ben küçük, küçük şeyler yani... Mesela o adamın kimliği mi var? Otu kimliği. O kimlikte otu otobüslerine binemez mi yazıyor? Hı -hı. Onu ben bandrol almak suretiyle otu otobüslerine binilir hale getireceğim. Mesela. Ufak tefek ve bundan haberi olmayacak adam. Çat, çıkaracağım önüne. Mesela. Bir vereceğim kimliğini. Bakacak adam. Ha, bu benim ben... fotoğrafım. Bu kimlik... Yanlış, yanlış var. Burada Oktay Bey bu yanlış olmasın. <gülüyor> Olur mu efendim? Lütfen bir bakar mısınız? Biraz daha inceler misiniz? E, bu kimlikten bende var. Biraz daha inceler misiniz falan böyle 2-3 sefer söyleyeceğim. Çünkü sarhoş gibi bir şey adam o sırada <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra bir bakacak otobüslerine binebilir. Burada bir yanlışlık. Bu, ne olacak. yazıyor ya otu otobüslerine binemez? Bizim hiç öyle kimliğimiz olmadığı için otobüslerine binenler O binen nereden... bandrol geliyor işte. Bandrol mu geliyor? Aha. Ha, otobüslerine binemez yazısı görünmüyor değil mi? Görünmüyor. Yani binebilir diye bir yazı gelmiyordur büyük ihtimalle. Binebilir yazdıracağım o zaman ben. Sadece o yazıyı sildiriyorsun aslında. Bir kara lekeyi sildiriyorsun gibi bir şey. Onu vereceğim mesela. Adam nasıl yani sen ne kadar mutlu olur ya adam. Bunu nasıl yaptınız falan ya? Hiç önemli değil diye. Değil diyerek şey yapacağım. Yani bu, bu tip ayrıntılar ama bunun için de önce hizmet vereceğimiz şeyi çok iyi tanımamız lazım. Danışmanlık bedelinin içinde mi olacak o? Sen şimdi o tabii alırken yoksa danışmanlık bedeli ayrı bir şey artı masraflar mı? Santander'a mı? Santander <gülüyor> <Bandrol masraflara gülüyor> masrafını gider. gösteriyorsun. Tabii 25 30 lira 40 lira artık neyse. <gülüyor> Tabi yani bu yani bir yandan ben şunu da aslında sinyali yani biz şunu da sinyali vermiş oluyoruz. Mesela yarın bugün büyük ikramiye bize çıkarsa Hı -hı. bu şekilde formüllerle bize gelen kişilere kişileri arkadaşlarımızı iyi niyetli arkadaşlarımız geri çevirmeyeceğiz. Yani bize gelinebilir. Size böyle bir danışmanlık hizmeti veriyoruz size. Tabii ki Kabul çok edersiniz. rahat bir şekilde. Yani diyerek... Senede bir de düşünme. Yani bir tamam yılbaşı ikramiyesi büyük ikramiye. Arada bu sayısal lotolar, süper tabii, lotolar tabii. biriktiği zaman orada da birden zengin oluyor. Adam kime gelecek sana gelecek. Bana gelecek. Ya böyle böyle biz işte başında bir şey çıkmadı. Senin ortasında 8 hafta birikmiş ikramiye çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Size geldik. Hiç merak etmeyin. Ee, Hallediyoruz efendim. Zaten adamın şey dediğini e, düşünüyoruz. <gülüyor> para, para sıkıntım yok takdir edersiniz ki diye. Yalnız Yok para sıkıntısı mesabesi güzel verip adamı borçlu çıkarmak lazım. Bizim şirketimizde para sıkıntısı yok diye bir şeyimiz yok. Bizde e, her zaman kaynaklarımız sınırlı diye bir e, adamın kafasına kalktığımız bir şey olur müşterimizin. Fahiri de alırız. Ne, Çünkü Eşek, böyle eşeklerin adama... başından mı? <gülüyor> o insanı <en sonunu gülüyor> oraya bırakmış. Dalitli değil ...artık girişimci olarak e tabi canım. ...Fahir yani. de böyle sohbetlerde ara ara şey... ...ama canım ne olacak geri geliyor bir gece de harcıyoruz... Ay. ...sadece bu lafı söylesin diye... Kadar ...ara ara çok, davet edeceğiz onu... ...ne kadar çok eder yalnız o lafı Fahir... ...bu para çıksa... ...geçen cuma günü bürge geldi canım. canım... Evet. ...tam kalkmadan önce yemek yiyorduk... ...Fahir Hı -hı. de orada bir... E, ...meşrubatçılar evet, evet. sohbet halindeydi... ...ben şey dedim... ...onların konuşması da geliyor... <gülüyor> ...Allah Allah dedim... Bir, Duymadık hala falan filan diye bir şey bürgeye mi diyorsun? Sen? Yok içimden diyorum. Ha. Sonra duydum. Ne Namazdan önce yere geliyor bir gecede. Allah baya geç kalındı falan dedim. Sonra döndüm masaya kalabalık yani herkes birer cümle etmiş. Anca sıra. anca sıra gelmiş yani. Ha. Yani orada da o ne konuşuluyor yani. kim bilir? <gülüyor> orada da ne konuşuluyordu kim bilir o sırada? <gülüyor> o o zaman yarın sabah için yarına kadar hayallerimizi kırp... Bugün herkes bir kendi hayalini kursun. İlk önce şimdi herkese evet. de biz siz, siz hiçbir şey yapamazsınız. Tabii canım. Manyak gibi harcarsınız parayı demiyoruz. Aa, hayır içeri Zaten işimizi. o çaresizliği bir hissetsinler. Bugün ceplerinde 45 trilyon varmış gibi bir düşünsünler bir hayallerini kursunlar. Ay ne yapacağım ne edeceğim bilemiyorum dedikleri anda burada biz küçük bir bedel karşılığında... Onlara zengin yaşamanın e, inceliklerini anlatmak yani, için buradayız. şöyle de bir şey var. E, onu da baştan söyleyeyim. Vaktimiz doldu. Onu da geçirmeyelim ama. E, mesela <gülüyor> bu para çıkmadan bize gelip... <gülüyor> şu anda bunlara dikkat etmemiz bizim şirket olarak <gülüyor> güvenilirliğimizi arttırıyor. Yani zaman konusunda çok şeyler. Para çıkmadan bize gelip bunu danışan olursa biz bugünlerde bu hizmeti şu anda ücretsiz... Yani yapıyoruz. yapıyoruz. Ama bir yarın öbür bizim yapıyoruz. müşterilerimiz artmaya başlayınca ay Ege ya yani biz e, samimiyiz. Şöyle şöyle bir paramız var. O falan. gün konuşuyordunuz yayında hani bana bir yol gösterir misiniz falan filan diyene özür dileriz tabii ki gösteririz memnuniyetle ama bir de hizmet bedeli olacaktır yani bunun diye. Bir şey şey, Hiç kimse gücenmesin. Yani düşmesin. hizmet bedeli olarak almayacağımız ama e, belli bir paranın üstünde bize gelmedir lazım. İşte biz 25 milyar biriktirdik. ...bunu ne yapalım diye bize gelirlerse... ...onlarla da uğraşamayız yani. <gülüyor> Onu da en baştan söyleyelim. Ben, ben tam anlamadım 20, ama... Benim 7,5 milyar param birikti. <gülüyor> Onu ne yapalım falan diye... Ha, öyle küçük, değil. küçük yani diye denebilecek tırnak içinde... Ne diyeceğiz ona? Kredi kartın borcunu kapat mı diyeceğiz yani. O da bankada dursun. Dolar al diye öyle olmaz. Yani 10 trilyon ve üst bir seferde... ...bir gecede kazanmış insanlara hizmet veriyoruz... O yüzden yani siz olmayabilirsiniz. Müşteri kesimimiz biraz dar olabilir ama <gülüyor> o yüzden biraz butik. Siz, sizin oralara gelmeyebilir. Bizim buralara gelmiyor çünkü. Umarız gelirseniz. Açık. Açıklarda olur. Öyle bir dilekle bitirelim. Evet. Umarız bize gelecek paranız olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir mükemmel bir gün olacak.